Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Mavi Yakut Noel'den iki gün sonra iyi bir yıl geçirmesi dileklerimi iletmek maksadıyla dostum Sherlock Holmes'a uğramıştım. Masanın üstünde kolaylıkla ulaşabileceği mesafedeki piposu, yeni gözden geçirildiği belli olan sabah gazeteleri ve üstünde mor bir sabahlıkla kanepeye uzanmıştı. Kanepenin yanındaki tahta sandalyede Artık giyilemeyecek kadar eski bir şapka duruyordu. Büyüteç ve pens ise şapkanın orada incelenmek üzere durduğunu gösteriyordu. ''Meşgulsün galiba.'' dedim. ''Rahatsız etmiyorum ya.'' ''Hiç de değil. Yanımda vardığım sonuçları tartışabileceğim bir dostumun olması beni memnun eder.'' ''Aslında tamamen sıradan bir mesele.'' diye devam etti. Sandalyedeki şapkayı göstererek. Ama bazı ilgi çekici noktaları da yok değil. Koltuğa oturarak ellerimi ateşte ısıttım. Dışarıda ayaz devam ediyordu ve pencerelerin önü buz tutmuştu. Herhalde sıradan görünümüne rağmen bu şeyin altında ölümcül bir hikaye çıkar diye söze başladım. Yani demek istediğim bir esrarı çözmene ve suçluları cezalandırmana yarayacak önemli bir ipucudur muhakkak. Hayır hayır ortada suç falan yok dedi Sherlock müzik gülerek birkaç kilometre kareye sıkışmış 4 milyon insanın itişip kakışmasından kaynaklanan önemsiz küçük bir olay sadece. Etki tepki sonucunda böyle yoğun bir insan sürüsünün içinde her çeşit olayın meydana gelmesi doğaldır. Ayrıca aralarından bazılarının suç teşkil etmemesine rağmen garip ve çarpıcı olmaları da anlaşılır bir şey. Böyle şeylerle daha önce de karşılaştık. Hem de çok dedim. Notlarıma geçirdiğim son altı maceranın üçünde kanunen bir suç işlenmemişti. Kesinlikle. Sanırım Aylin Adler, Bayan Mary Sutherland ve bükük dudaklı adamı kastediyorsun. O zaman herhalde bu küçük mesele de aynı masum kategoriye girecektir. Odacı Patterson'ı tanıyorsun değil mi? Evet. İşte bu küçük hatıra ondan. Onun şapkası mı? Hayır hayır. Şapkayı o bulmuş. Sahibi bilinmiyor. Lütfen ona eski püskü bir şapka olarak değil de bir ipucu gözüyle bak. Ama önce buraya nasıl geldiğini anlatayım. Bu şapka, Noel sabahı, şu anda Patterson'ın ocağında kızarmakta olduğunu tahmin ettiğim büyük bir kazla birlikte geldi. Olay şöyle gerçekleşmiş. Bizim dürüst dostumuz Patterson, sabah saat 4'te küçük bir eğlenceden çıkmış. Tottenham Court yolu üzerinden evine dönmekteyken, sokak ışığında... Omzunda beyaz bir kaz asılı uzun boylu bir adamın hafifçe sendeleyerek önünde yürüdüğünü fark etmiş. Goç sokağından köşeyi dönerken bu yabancıyla bir grup serseri arasında bir kavga çıkmış. Serserilerden birinin adamın şapkasını düşürmesi üzerine adam kendini savunmak için bastonunu havaya kaldırınca arkasındaki mağazanın penceresini aşağı indirmiş. Patterson yabancıyı saldırganların elinden kurtarmak için ileri fırlamış ama adam mağazanın penceresini kırdığı ve üniformalı bir adamın koşarak üstüne doğru geldiğini gördüğü için yere düşürdüğü kaza aldırmadan tabanları yağlamış ve Tottenham Court yolunun o labirent gibi küçük sokaklarında gözden kaybolmuş. Patterson'u görünce serseriler de kaçmış ve savaş alanı bu eski şapka ve noel ile birlikte Patterson'a kalmış. O da mutlaka bunları götürüp sahibine vermiştir. Sevgili dostum, işte sorun da burada. Kadın sol ayağında, Bayan Henry Baker'a yazan küçük bir kart bulunuyormuş. Ve şapkanın içinde de HB harfleri işlenmiş. Ama bu koca şehirde binlerce Baker ve yüzlerce Henry Baker olduğuna göre bu kayıp eşyayı sahibine götürmek o kadar da kolay bir iş değil. Peki Patterson da yapmış? Böyle küçük problemlerle bile ilgilendiğimi bildiği için Noel sabahı şapka ile kazı bana getirdi. Hava epeyce soğuk olmasına rağmen artık daha fazla gecikmeden yenmesi gerektiğini düşünerek kazı Peterson'a verdim. Noel ziyafetini kaybeden adamın şapkası da bende kaldı. Peki bununla ilgili ilan verilmiş mi? Hayır. O zaman kimliğini nasıl tespit edeceksin? Akıl yürütebildiğimiz kadarıyla. Şapkasından mı? Kesinlikle. Şaka yapıyor olmalısın. Bu eski şapkadan ne çıkarabilirsin ki? İşte büyütecim. Yöntemlerimi de biliyorsun. Bakalım bu delilden sen ne çıkaracaksın? Bu eski püskü nesneyi elime alıp biraz da söylediklerime pişman olarak incelemeye başladım. Yuvarlak şekilli, sert ve giyimi rahat olmayan sıradan siyah bir şapkaydı. Asları kırmızı ipektendi ama rengi epeyce solmuştu. İmalatçısının ismi yoktu fakat Holmes'un de söylediği gibi bir tarafında HB harfleri işlenmişti. Başından düşmesini engelleyecek bir ip takmak için kenarına bir delik açılmıştı. Dikişleri atmıştı. Son derece tozlu ve lekeliydi. Rengi solan yamalar yer yer mürekkeple boyanmıştı. Hiçbir şey göremiyorum dedim geri vererek. Aksine Watson aslında her şeyi görebilirsin. Tek sorunun gördüklerinle akıl yürütememen. Sonuç çıkarmakta çok pasif kalıyorsun. O zaman bu şapkada neler görebildiğini sen söyle. Şapkayı aldı. Ve kendine özgü araştırmacı gözleriyle bakmaya başladı. Belki göründüğünden daha az ipucu veriyor diye söze başladı. Ama net görülebilen birkaç nokta ve en azından güçlü bir ihtimali destekleyen özellikleri var. Sahibinin çok entelektüel bir adam olduğu ve son zamanlarda kötüleşmesine rağmen geçen 3 yıl içinde ekonomik durumunun hayli yerinde olduğu açıkça anlaşılıyor. Zamanında tedbirli bir adammış ama şimdi bu özelliği biraz zayıflamış ki bu da ahlaki bir çöküntüye işaret ediyor. Mal varlığının azaldığını da göz önüne alırsak üzerinde kötü bir alışkanlığın muhtemelen içkinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca buradan yola çıkarak karısının artık onu sevmediği sonucuna da varabiliriz. Holmes Yeni de hala biraz kendisine saygısı kalmış diye devam etti bana aldırmadan. Fazla hareket gerektirmeyen, sakin bir hayat sürüyor. can trenmansız kalmış. Son birkaç gün içinde kestirmiş olduğu, genellikle limon kremi sürdüğü kır saçlara sahip, orta yaşlı bir adam. Bunlar şapkada açıkça görülebilen gerçekler. Bu arada evine hava gazı bağlanmamış olma ihtimali de çok yüksek. Herhalde şaka yapıyorsun Holmes. Hiç de değil. Şu an sana sonuçları söylememe rağmen bunlara nasıl ulaşıldığını hala anlamamış olma mümkün mü? İtiraf etmeliyim ki seni takip edemiyorum. Örneğin bu adamın entelektüel bir insan olduğunu nasıl bildin? Cevap yerine şapkayı başına taktı. Tam burun kemiğiyle alnının buruştuğu hizaya kadar iniyor. Hacim meselesi, dedi. Böyle büyük bir beynin içinde bir şeyler olmalı. Peki durumunun kötüye gitmesi? Bu şapka 3 yıllık, çok kaliteli. İpek kuşağı ve astara baksana. Bu adam 3 yıl önce böyle pahalı bir şapka alabilmiş olmasına rağmen o zamandan beri başka şapka almamışsa ekonomik durumunun kötüleştiği kesin. Evet doğru olabilir. Ama ya tedbirlilik ve ahlaki çöküntü? Sherlock Holmes güldü. İşte tedbir dedi. Parmağıyla kenardaki deliği göstererek. İlk alındığında şapkalarda böyle delik olmaz. Adam böyle bir şey yaptırdıysa rüzgarda başından uçmasını istemediğindendir. Ve bu da belli bir derecede tedbiri gösterir. Ama ip kokmuş ve onu yeniden taktırma ihtiyacı hissetmemiş. Bu da eskisinden daha az tedbirli olduğunu yani karakterinde bir zayıflama olduğunu gösterir. Öte yandan şapkanın üzerindeki bazı lekeleri mürekkeple kapatmaya çalışması kendine saygısını tamamen kaybetmediğini işaret ediyor. Çok makul görünüyor. Orta yaşlı olduğu, saçının kırlaştığı ve son zamanlarda kesildiği ayrıca limon kremi kullandığı gibi başka önemli noktalar astarın altı iyice incelendiğinde ortaya çıkıyor. Büyüteşle bakıldığında berberin kesmiş olduğu birçok saç kılı rahatlıkla görülebilir. Üzerindeki tozların sokaktan gelen kumlu tozlar değil de evin içinden gelen kahverengi yumuşak tozlar oluşu zamanının çoğunu içeride geçirdiğini gösteriyor ve astar üzerindeki nem izleri Adamın çok terlediğini, dolayısıyla antrenmansız olduğunu ispatlıyor. Peki ya karısı? Onu artık sevmediğini söylemiştin. Bu şapka haftalardır fırçalanmamış. Seni de şapkanda bir haftalık tozla görseydim, karının bu halde dışarı çıkmana izin verdiğini düşünerek, sana karşı sevgisinin artık maalesef yitirmiş olduğunu söylerdim. Ama bekar olabilir. Hayır, kazı eve bir barış çağrısı yapmak için götürüyordu. Kazın bacağında asıl notu unutma. Her şeye bir cevabım var. Ama nasıl oluyor da evinde hava gazı olmadığını söyleyebiliyorsun? Bir iki mum lekesi normaldir. Ama en az beş mum lekesi görünce sürekli mumlarla haşır neşir olduğunu düşündüm. Geceleyin bir elinde şapkası diğer elinde mumla. Yukarı çıkarken mumun şapkaya bulaşması doğaldır. Ee, gaz lambasında mum lekesi olmayacağına göre? Tatmin oldun mu? Dahice dedim gülerek ama senin de söylediğin gibi. Ortada bir suç yoksa ve kazın kaybedilmesinden başka zarar olmamışsa bütün bunlar zaman kaybı değil mi? Sherlock Holmes tam cevap vermek için ağzını açmıştı ki kapı açıldı. Ve Patterson yanakları kızarmış yüzünde şaşkın bir ifadeyle odaya daldı. Kaz, Bay Holmes kaz dedi nefes nefese. Ne, ne oldu kaza? Canlanıp mutfak penceresinden uçup gitti mi yoksa? Holmes adamın heyecanlı yüzünü görebilmek için öne eğildi. Bakın bayım, bakın karım içinde ne buldu? Elini uzattı. Avucunda bir fasulye tanesinden küçük olmasına rağmen yıldız gibi parlayan mavi bir taş tutuyordu. Sherlock Holmes ıslık çaldı. Tanrı aşkına Patterson dedi. Bu bir hazine. Neye sahip olduğunu farkındasındır herhalde. Bir elmas bayım, değerli bir taş. Camı kağıt gibi kesebilecek kadar sağlamdır. Değerli bir taştan fazlası o, ''Kontes Morkar'ın mavi yağ mu yoksa?'' diye atıldım. ''Ta kendisi. Son zamanlarda The Times'ta her gün ilanını görüyorum. Tamamen eşsiz ve paha biçilemez bir mücevher. Bin sterlinlik ödül. Gerçek bedelinin yirmide biri bile etmez. Bin sterlin. Yüce tanrım.'' Odacı sandalyelerden birine çökerek merakla bize baktı. ''Ödül bu.'' Eminim Kontes duygusal sebeplerden dolayı bu mücevheri geri alabilmek için servetinin yarısını feda ederdi. Yanlış hatırlamıyorsam Kozmopolitan Oteli'nde kaybolmuştu dedim. Kesinlikle 5 gün önce 22 Aralık'ta John Horner adında bir tesisatçı onu hanımefendinin mücevher kutusundan çalmakla suçlanmıştı. Aleyhindeki deliller o kadar kuvvetliydi ki vaka mahkemeye intikal etmişti. Sanırım buralarda bir yerde hikayenin tamamı olacaktı. Gazeteleri tarihlerine bakarak ayıkladı ve sonunda birini çıkararak sayfaya açtı ve okumaya başladı. Kozmopolitan Oteli'nde Mücevher Hırsızlığı 26 yaşındaki tesisatçı John Horner bu ayın 22'sinde Kontes Morcar'ın mücevher kutusundan meşhur mavi yakıt mücevherini çalmakla suçlanmaktadır. Otelin üst düzey yetkililerinden James Ryder, o gün Horner'ı gevşek ızgaralardan birini tamir etmesi için Kontes Morgar'ın odasına aldığını ifade etmiştir. Bir süre Horner'la beraber kaldıktan sonra dışarıdan çağrıldığı için gitmiştir. Geri döndüğünde Horner'ın yok olduğunu, odalardan birinin kapısını zorlanarak açıldığını ve sonradan Kontes'in mücevherini saklamak için kullandığı anlaşılan küçük maroken bir kutunun masanın üstünde içi boş halde durduğunu görmüştür. Ryder hemen alarm vermiş ve Horner aynı akşam tutuklanmıştır. Fakat mücevher tüm aramalara rağmen üstünden veya kaldığı evden çıkmamıştır. Kontes'in hizmetçisi Catherine Kuşak, Ryder'ın alarmı üzerinde odaya koştuğunu ve her şeyin Ryder'ın ifadesinde belirtildiği şekilde olduğunu söylemiştir. B bölgesinden müfettiş Brad Street, Horner'ın tutuklanırken şiddetle karşı koyduğunu ve sürekli masum olduğunu haykırdığını ifade etmiştir. Yetkililer, zanlının hırsızlıktan sabıkası olduğunu da göz önüne alarak vakayı doğrudan mahkemeye sevk etmiştir. Mahkeme sırasında çok heyecanlı olduğu gözlenen Horner, karar açıklanırken bayılmış ve bunun üzerine mahkeme salonundan çıkartılmıştır. ''Bu kadar mahkeme kararı yeter.'' dedi Holmes düşünceli bir şekilde. Gazeteyi bir kenara attı. Çözülmesi gereken problem, bir ucunda çalınan bir mücevher kutusu... Diğer ucunda Tottenham Court yolundaki kaz olan olaylar zincirinden ibaret. Gördüğün gibi Watson, az önceki küçük analizimiz daha ciddi ve daha çok suç ihtimali içeren bir meseleye bağlandı. Mücevher buradan, kazın içinden çıktı. Kaz da biraz önce tespit ettiğimiz özelliklere sahip Bay Henry Baker'ın kazı. O halde şu anda bizim için en önemlisi bu adamı bulmak ve bu küçük olayda parmağı olup olmadığını öğrenmek. Önce bütün akşam gazetelerine ilan vermekle başlayacağız. Bu da işe yaramazsa başka yöntemlere başvuracağım. İlanda ne olacak? Bana bir kalem ve bir parça kağıt ver. Şöyle yazalım. Goç sokağının köşesinde bir kaz ve siyah bir şapka bulunmuştur. Bay Henry Baker'ın bu akşam saat 6.30'da 220B Baker sokağına başvurması rica olunur. Bu yeteri kadar kısa ve öz oldu. Evet ama ilanı görebilecek mi bakalım? Evet gazetelere sürekli göz atıyor olmalı. Çünkü kaybı fakir bir adam için çok ağır. Mağazanın penceresini kırdığında ve Peterson'ın üzerine doğru gelirken gördüğünde o kadar korkmuştu ki kaçmaktan başka bir şey düşünememişti. Ama şimdi kazı kaybettiğine çok pişman olmuştur. Ayrıca ilana ismini de yazacağımızdan o görmese bile onu tanıyanlar haber verecektir. İşte Peterson ilan bürosuna koş ve bunu akşam gazetelerine ver. Hangilerine bayım? Glob, Star, Palmal, Sit James, Evening News, Standard, Echo ve diğerlerine. Pekala bayım. Peki ya mücevher? Aa evet. Onu ben saklayacağım. Sana teşekkür ederim. Bu arada Patterson dönüşte bir kaz alarak buraya bırak ki bu beyefendiye ailenin yediği kazın yerine bir yenisini verebileyim. Odacı gittikten sonra Holmes mücevheri alarak ışığa tuttu. Harika bir şey dedi. Nasıl da parlıyor? Bütün suçlular için bir ilgi odağı olduğu kesin. Her değerli mücevher öyledir. Tam bir şeytan tuzağıdır aslında. Daha büyük ve eski mücevherlerin her yüzünün kanlı bir geçmişi vardır. Bu ise daha 20 yıllık bile değil. Güney Çin'de Amoy nehrinin kıyılarında bulunmuş. Kırmızı değil de mavi olması dışında gerçekten de tam bir yakuta benziyor. Fazla eski olmamasına rağmen kötü bir geçmişi var. Bu 35 5 gramlık kristalleşmiş kömür için iki cinayet işlenmiş. Sülfürük asitle bir cinayet girişimi, bir intihar ve birkaç soygunda bulunulmuş. Kim derdi ki böyle güzel bir oyuncak için iki kişi dar ağacına, bir kişi de hapse girecek. Şimdi onu kasama kilitleyeceğim ve Kontes'e bir telgraf çekerek mücevherin elimde olduğunu bildireceğim. Peki sence bu Horner masum mu? Şimdiden bir şey söyleyemem. Peki ya bu diğeri? Henry Baker, sence olayda parmağı var mı? Bana sorarsan, Henry Baker'ın elinde saf altından daha değerli bir kuş taşıdığını bilmiyor olma ihtimali çok yüksek. Zaten bunu da ilana cevap verdiğinde öğreneceğiz. O zamana kadar bir şey yapmayacak mısın? Hayır. O halde ben işime dönsem iyi olur. Akşam belirttiğin saatte geri gelip, böylesine karmaşık bir meselenin nasıl çözüldüğünü görmek isterim. Sevinirim. Akşam yemeğini yedide yerim. Sanırım yemekte çulluk var. Bu arada bütün bu olaylardan sonra Bayan Hudson'a çulluğun içine iyice bakmasını söylesem iyi olur. Baker sokağına geri döndüğümde saat 6.30'u biraz geçiyordu. Eve yaklaşırken başında İskoç şapkası olan, paltosunun düğmeleri çenesine kadar iliklenmiş, uzun boylu bir adamın kapının önünde beklemekte olduğunu gördüm. Adamla birlikte içeri girdik ve Holmes'un odasına çıktık. ''Bay Henry Baker sanırım'' dedi, koltuğundan kalkıp, gerektiğinde takındığı rahat bir tavırla adamı selamlayarak. ''Lütfen ateşin yanına oturun, Bay Baker. Gece soğuk ve gördüğüm kadarıyla bünyeniz bu havalara alışkın değil. Watson, sen de tam zamanında geldin.'' ''Bu sizin şapkanız mı Bay Baker?'' ''Evet bayım, kesinlikle benim şapkam.'' İri yapılı ve geniş omuzlu bir adamdı. Geniş, zeki yüzlü ve sivri, kırlaşmış, kahverengi bir sakalı vardı. Burnu ile yanaklarındaki kırmızılık ve uzattığı elinde gözlenen titreme, Holmes'un daha önceden alışkanlıkları hakkında yürüttüğü tahminleri hatırlatıyordu. Eski, siyah fırakının bütün düğmeleri iliklenmiş ve yakası kaldırılmıştı. Ceketin kollarından fırlamış olan zayıf ve çıplak bilekleri, içindeki gömlek olmadığını gösteriyordu. Kelimeleri dikkatle seçerek ağır ağır konuşuyordu. Ve kaderin gazabına uğramış, kültürlü ve zeki bir adam izlenimi bırakıyordu. ''Bunlara birkaç gün göz kulak olduk.'' dedi Holmes. ''Çünkü adresinizi belirten bir ilan vermenizi bekledik.'' ''Sahi neden ilan vermediniz?'' ''Misafirimiz biraz utangaç şekilde güldü. Eskisi kadar param yok artık.'' dedi. ''Bana saldıran serserilerin şapkamı da kazıda aldıklarını düşünmüştüm. Umutsuz bir durum için çok daha fazla para harcamak istemedim.'' ''Çok doğal. Bu arada kazı yemek zorunda kaldık.'' ''Gidiniz mi?'' Misafirimiz heyecanla sandalyeden kalktı. Zaten aksi takdirde kimsenin işine yaramazdı. Ama sanırım şurada dolapta duran kaz işinizi görürdü. O, tabii tabii'' diye cevap verdi Bay Baker rahatlayarak. ''Ama kendi kazınızın tüyleri, bacakları ve içi hala duruyor. Yani isterseniz.'' Adam bir kahkaha patlattı. ''Başımdan geçen maceranın hatırası olarak onları saklayabilirim'' dedi. ''Ama hayır bayım, izninizle dolaptaki kazı alıp gideyim.'' Sherlock Holmes hafifçe omuzlarını silkerek bana baktı. İşte şapkanız ve kazınız dedi. Bu arada kazı nereden aldığınızı sorabilir miyim? Kuş etini çok severim ve hayatımda bu kadar iyisini görmedim. Elbette bayım dedi Baker. Ayağa kalkmış ve aldıklarını koltuğunun altına sıkıştırmıştı. Birkaç arkadaşımla birlikte sık sık Mizi'nin yakınlarında Alfa Meyhanesi isminde bir yere gideriz. Gündüzleri çoğunlukla müzede oluruz. Bu yıl işte bu meyhanenin sahibi Windigate bir kampanya yaparak... Haftada birkaç peni taksitle Noel'de bir kaz almamızı sağladı. Ben taksitleri düzenli olarak ödedim ve kazı aldım. Sonrasında ise neler olduğunu siz de biliyorsunuz. Size minnettarım bayım. Çünkü böyle bir İskoç şapkası ne yaşıma ne de ciddiyetime uyuyordu. Önümüzde komik bir tavırla eğildi ve kendi yoluna gitti. Bay Henry Baker'la işimiz bu kadar dedi Holmes kapıyı adamın arkasından kapattıktan sonra. Konuyla ilgili hiçbir şey bilmediği kesin. Aç mısın Watson? Çok değil. O zaman akşam yemeğini sonra erteleyerek henüz sıcak olan bu ipucunun peşinden gitmeyi öneriyorum. Anlaştık. Gece soğuktu ve paltolarımızı giyip atkılarımızı bağladık. Yıldızlar bulutsuz gökyüzünde parlıyor ve yoldan geçenlerin nefesleri buharlaşıyordu. Sert, buz tutmuş yolda yürüyerek Wimpole sokağından Harley sokağına, sonra da Wigmore sokağından Oxford sokağına saptık. Bir çeyrek saat içinde Holborn'a giden sokakların birinin köşesinde küçük bir yer olan Alfa meyhanesine varmıştık bile. Holmes'la birlikte içeri girdik ve bara giderek kırmızı suratlı, beyaz önlüklü bir adamdan iki bira istedik. ''Biralarınız da kazlarınız kadar mükemmel olmalı.'' dedi Holmes. ''Kazlarım mı?'' Adam şaşırmış görünüyordu. ''Evet, daha yarım saat önce Bay Henry Baker'la konuştuk da sizin kaz kampanyanıza o da katılmış.'' ''Aa evet, anlıyorum. Ama bayım onlar benim kazlarım değil.'' ''Gerçekten mi? Kimin o zaman?'' Covent Garden'daki bir satıcıdan iki düzne kadar almıştım.'' ''Öyle mi? Onlardan bazılarını tanırım. Siz hangisinden aldınız?'' ''İsmi Breckenridge'ti.'' ''Aa, çıkartamadım.'' ''Neyse, sağlığınızı içiyorum bayım. İyi geceler.'' Şimdi sıra Bay işte dedi dışarı çıktığımızda paltosunun önünü ilikleyerek. Unutma ki zincirin bir ucunda bir kaz dururken diğer ucunda suçsuzluğunu kanıtlayamazsak en az 7 yıl ceza yiyecek bir adam var diye ekledi. Araştırmamız sonucu onun suçlu olduğunu da bulabiliriz ama öyle ya da böyle polisin es geçtiği bir soruşturma yapmamız gerekecek. Biz sonuna kadar gidelim o halde güneye dön koşar adım marş. Holborn'dan geçerek Endell Sokağı'na, oradan da zikzak çizerek Covent Garden pazarına gittik. Büyük tezgahlardan birinin üstünde "Breakin Rich" ismi yazılıydı. Sahibi at suratlı, uzun favorili bir adamdı. ''İyi akşamlar, bu gece hava soğuk.'' dedi Holmes. Satıcı başıyla onayladı ve meraklı gözlerle Holmes'a baktı. ''Kazınız kalmamış gördüğüm kadarıyla.'' diye devam etti Holmes, boş tezgaha göstererek. ''Yarın sabaha gelecek.'' ''İşimi görmez.'' ''Başkasına bakın.'' ''Bana sizi tavsiye ettiler.'' ''Kim tavsiye etti?'' ''Alfanın sahibi.'' ''Aa evet, ona birkaç düzine göndermiştim.'' ''Hem de çok iyilermiş.'' ''Peki siz nereden aldınız?'' Bu soru üzerine satıcının öfkeye kapılması beni şaşırttı. ''Pekala bayım.'' dedi. ''Kafası ileride, eli belinde, meydan okur gibi.'' ''Amacınız ne? Daha fazla uzatmadan söyleyin de bilelim.'' Yeteri kadar açık değil mi? Alpaya verdiğiniz kazları kimden aldığınızı öğrenmek istiyorum. Ben de size söylemeyeceğim. Başka. Neyse, o kadar da önemli değil. Ama neden bu kadar sinirlendiğinizi anlayamadım. Sinirli ha? Benim yerimde olsanız siz de sinirlenirdiniz bayım. İyi bir mala, iyi bir para ödedin mi? Benim işim biter. Ama birileri çıkıp da kazlar nerede? Kazları kime sattın? Karşılığında ne aldın? Gibi sorular sorarsa sinirlenirim. Çıkarılan yaygarayı duyan dünyadaki tek kaz onlarmış sanır. ''Benim diğer araştırmalardan haberim yok.'' dedi Holmes umursamaz bir tavırla. ''Zaten söylemeseniz de olur. Ama köy kazıdır.'' diye bir beşliğine bahse girdim. ''O zaman beşliği kaybettiniz bayım. Çünkü değil. Kasabada yetişmiş kazlar.'' diye atıldı satıcı. ''Ben öyle sanmıyorum.'' ''Size öyle olduğunu söyledim. İnanmıyorum.'' ''Benden daha mı iyi bileceksiniz?'' Küçüklüğümden beri bu işi yapıyorum. Alfaya giden kazlar kesinlikle köy kazı değil. Beni kandıramazsınız. Bahse var mısınız o zaman? Paranıza yazık olur. Çünkü haklı olduğumu biliyorum. Ama yine de dersinizi vermek için bir altına bahse girerim. Satıcı sinsi sinsi güldü. Defterleri getir bili. Dedi. Küçük çocuk biri ince, diğeri kalın iki defter getirdi. Lambanın altına koydu. ''Pekala bayukala'' dedi satıcı. ''Bakalım öğrenince ne yapacaksınız? Bu küçük defteri görüyor musun?'' ''Eee?'' ''Mallarımı aldığım adamların listesi.'' Görüyor musunuz? Bu sayfadakiler köylü satıcılardır ve isimlerinin yanındaki sayılar ise büyük defterdeki hesaplarını gösteriyor. Kırmızı mürekkeple yazılmış bu sayfayı görüyor musun? Bunlar da kasabalılar. Şimdi baştan üçüncü ismi yüksek sesle okuyun. ''Bayan Oakshot, Brixton yolu, No 117.'' Tire 249 diye okudu Holmes. Aynen. Şimdi bu sayıya büyük defterden bakın. Holmes belirtilen sayfayı açtı. İşte burada. Bayan Oakshot. Brixton yolu No 117. Yumurta ve kümes hayvanları satıcısı. Peki son giriş ne zaman yapılmış? 22 Aralık'ta. 7 şilin 6 peniye 24 adet kaz. Kesinlikle. İşte gördünüz mü? Peki altında ne yazıyor? Alfa'dan Bay Windgey'de 12 şiline satıldı. Buna ne diyeceksiniz bakalım? Sherlock Holmes çok kederli görünüyordu. Cebinden bir altın çıkararak tezgaha attı ve hiçbir şey söylemeden dönüp gitti. Birkaç metre sonra lambanın altında durarak kendine özgü, sessiz gülüşüyle güldü. Böyle favorileri olan birini gördün mü? Anla ki her zaman bahse girebileceğin bir adamla karşı karşıyasın dedi. Şunu da ekleyeyim ki Adama 100 sterlin bile verseydim bu kadar iyi bilgi alamazdım. Watson galiba araştırmamızın sonuna geliyoruz. Şu an sorulacak tek bir soru var. Bayan Oakshot'a bu gece mi gidelim yoksa yarına mı bırakalım? Satıcının söylediğinden anlaşıldığı üzere meseleyle ilgilenen başkaları da var. O zaman satıcının tezgahından gelen gürültü üzerine Holmes'un sözleri yarıda kesildi. Breckenridge tezgahının başında yumruklarını ufak tefek fare suratlı bir adama doğru sallıyor, öfkeyle konuşuyordu. ''Bıktım sizden de kazlarınızdan da'' diye bağırıyordu. ''Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Eğer daha fazla rahatsız ederseniz köpeğimi üstünüze salacağım. Bayan Oakshot'u buraya getirin, açıklayayım. Ama size ne? Kazları sizden mi aldım sanki?'' ''Hayır ama onlardan biri benimdi'' diye sızlandı küçük adam. "E, o zaman gidin Bayan Oakshot'a sorun.'' Kendisi size sormamı söyledi. İsterseniz Prusya kralına sorun. Umrumda değil. Yetti artık. Çekip gidin buradan. Hızlı öne fırlayınca küçük adam kaçarak karanlıkta kayboldu. Brixton yoluna gitmek zorunda kalmayabiliriz diye fısıldadı Holmes. Gel bir bakalım bu adamdan ne çıkarabiliriz. Tezgahların çevresindeki kalabalığı yararak küçük adamı hızla yakaladı ve omzuna dokundu. Adam aniden geri sıçradı. Lambanın ışığında adamın betinin benzinin attığını görebiliyordum. ''Kimsiniz ne istiyorsunuz?'' diye sordu titrek bir sesle. ''Affedersiniz'' dedi Holmes doğrudan. ''Az önce satıcı ile aranızdaki konuşmaya kulak kabartmadan edemedim. Size yardımcı olabileceğimi düşünüyorum.'' ''Siz kimsiniz? Konu hakkında ne biliyorsunuz ki?'' ''Adım Sherlock Holmes. İnsanların bilmediklerini bilmek benim işim.'' ''Ama bunu bilemezsiniz.'' ''Özür dilerim ama her şeyi biliyorum.'' Brixton yolundan Bayan Oakshot'un sattığı kazların izini sürerek Breaking Rich isimli bir satıcıya, oradan da Alfa'nın sahibi Bay G'de, sonra da kulübün bir üyesi olan Bay Henry Baker'a ulaşmak istiyorsunuz. ''Aa beyefendi, siz tam da aradığım kişisiniz.'' diye bağırdı küçük adam titreyen parmaklarını uzatarak. ''Bu meselenin ne kadar önemli olduğunu bir bilseniz.'' Sherlock Holmes sokaktan bir araba çevirdi. ''O zaman meseleyi bu soğuk pazar yerinde değil de sıcak bir odada tartışalım.'' dedi. ''Ama her şeyden önce kiminle tanışma şerefine eriştiğimi öğrenmek isterim.'' Adam bir an durakladı. ''İsmim John Robinson.'' diye devam etti yan gözle bakarak. ''Hayır, hayır. Gerçek isminizi sordum.'' dedi Holmes küstahlıkla. ''Takma isimlerle çalışmayı sevmem.'' Yabancının beyaz yanakları birden kızardı. ''Pekala.'' dedi. ''Gerçek ismim James Ryder.'' Elbette, Kozmopolitan Oteli'nden. Lütfen arabaya binin de size öğrenmek istediklerinizi anlatayım. Olayların nereye varacağını bilemezmiş gibi, yarı korkulu, yarı umutlu gözlerle bir Holmes'e bir bana baktı. Sonra arabaya bindi. Yarım saat içinde Baker Sokağı'nda oturma odamızdaydık. Yol boyunca hiçbir şey konuşulmadı. Ama adamın nefes alışverişi ve el hareketleri ne kadar endişeli olduğunu gösteriyordu. İşte geldik, dedi Holmes. Odaya girdikten sonra neşeyle. Ateş çok güzel görünüyor. Üşümüş gibisiniz Bay Rider. Lütfen şuradaki hasır sandalyeye oturun. Bu meseleyi konuşmadan önce terliklerimi giymek istiyorum. Şimdi o kazlara neler olduğunu bilmek istiyor musunuz? Evet bayım. Yoksa o kaza mı demeliydim? İlgilendiğiniz tek bir kaz sanırım. Siyah çizgili bir kuyruğu olan beyaz bir kaz. Ryder heyecanla titredi. Ah bayım diye bağırdı. Nereye gittiğini söyleyebilir misiniz bana? Buraya geldi. Buraya mı? Evet, ne kazmış değil mi? Bu kadar ilgi göstermenize şaşırmıyorum. Öldükten sonra son bir yumurta çıkardı. Şimdiye kadar görülmüş en güzel, en parlak yumurta. Onu burada, kendi müzemde saklıyorum. Misafirimiz ayağı fırlayarak sağ eliyle şömineye tutundu. Holmes kasasını açarak yıldız gibi parlayan mavi yakutu çıkardı. Ryder onu sahiplenip sahiplenmeyeceğine karar veremez halde çaresizce cebaka kaldı. Oyun bitti Ryder dedi Holmes sessizce. Sıkı tutunun bayım yoksa şömineye gireceksiniz. Watson onu kolundan tut da sandalyeye oturdu. Böyle bir suç işleyen biri için pek yürekli sayılmazmış. Ona biraz konyak var. He şöyle şimdi insana benzedi işte. Ne de korkakmış. Adam bir an için sendeledi. Neredeyse yere düşüyordu ama konyak sayesinde yanaklarında biraz renk geldi ve oturduğu yerden bize korkulu gözlerle bakmaya başladı. Hemen hemen bütün bağlantıları biliyorum ve gerekli bütün kanıtlar da elimde. Bu yüzden herhalde bana anlatabileceğiniz fazla bir şey olmayacaktır. Yine de bazı küçük noktalarda yardımcı olabilirsiniz. Herhalde Kontes Morcar’ın bu mavi taşını daha önceden de duymuştun. Ryder? Catherine Uşak bana ondan bahsetmişti dedi cılız bir sesle. ''Anlıyorum. Hanımefendinin hizmetçisi. Birden zengin olmanın cazibesi sana fazla geldi. Bana kalır saraydır. Aslında senin içinde tam bir haydut yatmakta. Bu tesisatçı Horner'ın sabıkalı olduğunu ve bütün şüpheleri onun üzerinde toplanacağını biliyordu. Bu durumda ne yaptın? Hanımefendinin odasında ufak bir çalışma yaptınız. Sen ve suç ortağın kuşak. Ve sonra da bunun için Horner'ın çağrılmasını sağladınız.'' O gittikten sonra da mücevher kutusunu boşalttınız. Alarm verdiniz ve bu talihsiz adamın tutuklanmasına neden oldunuz. Sonra da Ryder birden kendini yere atarak dostumun dizlerine sarıldı. Tanrı aşkına acıyım bana diye bağırdı. Babamı annemi düşünün nasıl da üzülürler. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bundan sonra da yapmayacağım yemin ederim. İncil üzerine yemin ederim. Ama lütfen dava açmayın. Tanrı aşkına yapmayın bunu. Sandalyene otur dedi Holmes sertçe. Şimdi ağlayıp sızlanmak iyi. Yazavallı zavallı hiç düşünmedin mi? Kaçarım Bay Holmes. Ülkeyi terk ederim efendim. O zaman aleyhimdeki bütün suçlamalar kalkar. Hı. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi bize ikinci perdeyi anlat. Taş nasıl kazın içine girdi? Nasıl oldu da pazara düştü? Bize gerçeği söyle çünkü kurtuluşunun tek yolu bu. Ryder deliyle kurumuş dudaklarını ıslattı. ''Size her şeyi olduğu gibi anlatacağım bayım.'' dedi. Horner tutuklandıktan sonra en iyisinin mücevherle birlikte ortadan kaybolmak olduğunu düşündüm. Çünkü polis er ya da geç gelip beni ve odamı arayacaktı. Özellikle otelde taşın emniyette olacağı bir yer yoktu. Bir iş gecesi bahane ederek kız kardeşimin evine gittim. Oakshot adında bir adamla evli ve Brixton yolunda kümes hayvanları yetiştirerek geçimini sağlıyor. O kadar korkmuştum ki Yolda gördüğüm her adamı polis ya da dedektif sanıyordum. Bu yüzden soğuk havaya rağmen ter içinde Brinkstone yoluna kapağı attım. Kız kardeşim neden böyle solgun olduğumu sordu ve oteldeki mücevher soygununu bahane ederek sorusunu geçiştirdim. Sonra arka bahçeye gittim bir pipo yakarak ne yapmam gerektiğini düşündüm. Bir zamanlar Mausley adında Petonville'de hapis yatmış bir arkadaşım vardı. Bir gün onunla yolda karşılaştık ve aramızda hırsızların çaldıkları şeyleri nasıl sakladıklarıyla ilgili bir konuşma geçti. Onunla ilgili birkaç şey bildiğimden beni ele vermeyeceğini biliyordum. Bu yüzden yaşadığı yere Kilburn'e gidip ona sırrımı açmaya karar verdim. Bana mücevheri nasıl paraya dönüştürebileceğimi anlatırdı. Tek sorun ona nasıl ulaşabileceğim konusuydu. Otelden ayrılabilmek için bin dereden su getirmiştim zaten. Her an yakalanıp aranabilirdim. O zaman da ceketimin cebindeki taşı bulurlardı. O anda duvara yaslanmış, ortalıkta dolaşan kazları seyrediyordum. Ve aklıma en iyi dedektifleri bile alt edecek bir fikir geldi. Kız kardeşim bir Noel armağanı olarak kazlardan birini alabileceğimi söylemişti. Kazı şimdi alacak, taşı içine koyacak ve Kilburn'e gidecektim. Kuşlardan birini yakaladım ve gagasını açarak taşı içine soktum. Hayvan şöyle bir yutkundu ve taş boğazından geçerek kursağına düştü. Ama sonra öyle bir çırpınmaya başladı ki kız kardeşim çıkan sesler üzerine gelip neler olduğunu sordu. Tam da ona doğru dönüp konuşacakken hayvan elimden kurtulup diğerlerinin arasına karıştı. O kuşla ne yapıyordun Cem?" dedi. "Hani Noah için bir tane vereceğini söylemiştin ya." dedim. "Ben de aralarından en semizini seçiyordum." "Ama biz seninkini ayırdık bile." dedi. "Ona Cem'in kuşu diyorduk. Şuradaki kocaman beyaz olan" Yirmi altı taneler, biri sana, biri bize, geriye kalan iki düzinesi de pazara. Teşekkür ederim Maggie, dedim. Ama senin için fark etmezse az önce seçtiğim kazı almayı tercih ederim. Senin için ayırdığımız birkaç kilo daha ağır ama, dedi. bile bilhassa senin için besledik. ver, diğerini alayım ben, dedim. Nasıl istersen, dedi biraz memnunsuzca. Hangisini istiyorsun peki? Şuradaki çizgili kuyruklu, sürünün tam ortasındaki... Tamam o zaman. Onu kes. Senin olsun. Dediğini yaptım Bay Horns. Ve kuşu Kilburn'e kadar götürdüm. Arkadaşıma bütün yaptıklarımı anlattım. Katıla katıla güldü. Sonra bir bıçakla kazın karnını yararak açtık. Taşı içinde bulamayınca kalbim duracak gibi oldu. Çok büyük bir hata yapmış olduğumu anladım. Kuşu orada bırakıp kız kardeşimin evine koştum. Ve arka bahçeye gittim. Ortalıkta hiç kaz kalmamıştı. Kazlar nereye gitti Maggie diye bağırdım. Satıcıya gittiler Cem. Hangi satıcıya? Covent Garden'dan Breckenridge'e. Peki benim seçtiğime benzer çizgili kuyruklu bir tane daha var mıydı? diye sordum. Evet Cem. iki taneydiler zaten. Onları ben bile birbirinden ayıramıyorum. Sonra tabi ki aceleyle bu Breckenridge'e gittim. Ama hepsini satmıştı ve nereye gittiklerini söylemiyordu. Bana nasıl cevap verdiğini siz de duydunuz. Kız kardeşim delirdiğimi düşünüyor. Ben de bazen haklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise uğruna ruhunu sattığı bir servete elini bile sürmemiş damgalı bir hırsız oldum. Tanrı yardımcım olsun. Yüzünü ellerinin arasına alarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Uzun bir sessizlikten sonra Sherlock Holmes kapıyı ardına kadar açarak ''Defol'' dedi. ''Nasıl bayım?'' Ah Tanrı sizi korusun.'' ''Kes sesini, defol.'' Zaten başka söze gerek kalmamıştı. Merdivenlerden apar topar inişini, dış kapıyı çarpışını ve sokaktaki ayak seslerini duyduk. ''Sonuçta Watson'' dedi Holmes, kilp iposunu alarak. Polisle uğraşmama gerek kalmadı. Eğer Horner'ın geleceği tehlikede olsaydı, her şey başka türlü olurdu. Ama bu sefil adamın bir daha ortaya çıkacağını sanmıyorum. Bu yüzden dava düşecektir. Sanırım işlenen bir suçu örtbas ediyorum ama belki de bir insan... Belki de bir insanın hayatını kurtarıyorum. Adam o kadar korktu ki bir daha suç işlemez. Onu şimdi hapishaneye gönderirsem ömrü boyunca bir hapishane kuşu olur. Kader önümüze benzersiz bir problem koydu ve tek ödülü çözümünü bulmak oldu. Eğer zili çalma nezaketini gösterirsen doktor kuşlarla ilgili bir başka araştırmaya başlayabiliriz.